Şimdi şeytanın secde etmemesi meselesine bir girsek. Allah'a nasıl karşı çıkabiliyor şeytan? Efendim, dinin bütün hakikatleri evrenseldir. Yani bir kişiye mahsus, bir sefere mahsus bir olay değildir dini meseleler. Bunu kesinlikle önce bilmemiz lazım. Adem nasıl evrensel bir hakikattir? Bütün insanlıktan kinayedir. Bütün insanlara şamil bir hakikattir. Gayb aleminden tut, ruhani boyutundan tut, maddi boyutuna kadar bütün asırları kuşatan bir hakikat örneği görüyoruz. Bu secde meselesi de kesinlikle evrenseldir. Yani gayb aleminde melekler Adem'e secde etti. Bu bir hakikat. O görmediğimiz başka boyutta ruhani olan bütün melekler ruhani Adem'e secde yaptılar. Secde ettiler. Onun hilafetini kabul ettiler. Gayb aleminde öyle görünür. Maddi alemde de bunun yansıması böyledir. Secde etmişler. Bu sen bizden üstünsün demektir. Secde orada ibadet secdesi değil. Sen bizden üstünsün demektir. Evet, bu gaybî hakikatin kainattaki yansıması da şudur. Meleklerin idare ettiği bütün tabii kurallar, yıldızlar, çiçekler, bitkiler, gıdalar, meyveler hepsi insana ne yapıyor? Hizmet ediyor. Secde ediyor. Dolu, yağmur, bitki, çiçek hep secde ediyorlar. Buna mukabil gayb aleminde başta iblis olmak üzere gayb aleminde şekillenen şerli yaratıklar, yılan, mikrop, hastalık, zelzele, tufan ne varsa onlar da insana secde etmiyorlar. Onu engellemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla dinin büyük hakikatlerini biz küçültmemeliyiz. Küçülttüğümüz zaman dini bir hurafe haline getirmiş oluruz. Din ilimden çok ileri hakikatleri görüyor. İlim dar kalıyor. İlim belli bir alanı incelediği için dar kalıyor. Din ise gayb aleminden tut, şehadet alemine, geçmişten geleceğe, kalpten akla kadar her alını kuşattığı için dini hakikatler, ilmi hakikatlerden, ki ilim de haktır, çok daha büyük kalıyorlar. Mesela bunun tipik bir örneği Habil ve Kabil'dir. Habil, Kabil kimlerdir? Onların kurbanı neydi? Kelime olarak kabil şehirli demek. Habil de çoban demek. Kabil'in okunuşu Kain'dir. Yerleşik düzene geçen demek. Ama sonunda il olması Müslümanlar tarafından konulmuştur. Eski dinlerde ismi Kain'dir. Kur'an'da Habil Kabil tabiri geçmiyor. Kur'an sadece Adem'in iki oğlu diyor. Müslümanlarda Habil Kabil diye geçmiş. Allah'ın şehirli kulu ve çoban. Kain Allah'tan ilişkisi koparılmış şehirli demek. Zalim olmuş, Allah'tan kopmuş. Bunlar birer sınıf örneğidir. Habil çoban. Habil Allah'ın kulu manasında. Tevrat'ta Habil diye geçer. Öbürü Kain. Kain yerleşik düzene geçmiş insan demek. Habil Allah'ın kulu demek. Allah'la ilişkisi devam eder. Kırsal kesim insanı sürekli Allah'la ilişki içindedir. Bunlar da tarihte gelmiş geçmiş iki insan ismi değildirler. Kur'an böyle cüziyat üzerinde durmaz. Detay üzerinde durmaz. Bunlar da Adem gibi, İsa gibi, vahiy gibi evrensel hadiselerdir. Nedir bunlar? İnsanın iki sınıfını anlatıyorlar. Yerleşik düzen, yerleşmiş insanlar, kırsal kesimde kalmış insanlar. Yerleşik düzene geçmiş insanlar, devleti, gücü, silahı elinde tuttuğu için daima kırsal kesim ve vahşi insanlara zulmetmiştir. Hatta Tevrat'ta diyor ki, bire 700 intikam almışlardır. Yani bir vahşi, medeni insanı öldürse, medeniler gidip o kabileyi imha ederler. Topa tutarlar onları. Bunlar kız yüzünden kavga ediyorlar. İnsanın en çok bağlandığı kadındır. Niye insan kadına bağlanır? Çünkü kadın insanı ebedileştiriyor. Senden çocuk yapıyor, o çocuk sayesinde seni ebedileştiriyor. Hiçbir şey kadın kadar insana etkilemez hayatta. Ruhi boyut hariç. Eğer ruhi boyutu idrak etmişsen... Etmemişsen kainatta hiçbir şey kadın kadar etkilemez. Ne yemek, ne gıda, hiçbir şey. Çünkü o senden bir parça yapıyor. Yemek seni bir müddet yaşatır ama kadın seni ebedi yaşatır. Dolayısıyla kadın yüzünden hadiseler çok olmuş. Kadın aynı zamanda dünyayı da temsil eder. Dünya yüzünü yani parayı, mülkü de, tarlayı da, dükkanı da, bakkallığı da her şeyi içine alır. Bu yüzden mal ve kadın yüzünden kavga oluyor. Kurban getiriyorlar. Habil, kırsal kesimden olduğu için, çoban olduğu için bir koyun getiriyor. Kabil, bir demet başak getirmiştir. O, artık ormanı imha edebilmiş, zirata geçmiş bir insandır. Vahşi doğayı tahribe başlamıştır artık o. Ekinciliğe başlamıştır. Üretime başlamış, bire 700 ürün alıyor. Öbür gariban bir koyunun sütüyle idare ediyor. Bir keçinin sütüyle idare ediyor. Yani gelir farkı da var aralarında. Habil'in kurbanı kabul ediliyor. Kabil'inki kabul edilmiyor. Ondan bugüne kurban verirken hayvan tercih edilir. Kurban ne demek? Onunla Allah'a yaklaştığın her şey kurbandır. Fakat Habil'in kurbanı kabul edildiği için biz de o sünneti devam ettiriyoruz. Bakara Suresi 213. Ayet bu hakikati çok açık ve net bir şekilde izah ediyor. İmam Mücahid de bunu aynen bizim gibi izah ediyor. Meali şöyledir. İnsanlar tek bir ümmetti. Bak... Habil-Kabil yoktu başta, zengin-fakir yoktu, şehirli, köylü yoktu. Herkes ormanda yaşıyordu. Sonra ihtilafa girdiler, değiştiler. Kimisi şehirli oldu, kimisi kırsal kesimde kaldı. Kimisi zalim oldu, kimisi mazlum oldu. O zulmü önlemek için, o ihtilafa önlemek için Allah peygamberleri gönderdi. Demek ki peygamberlik sonradan gönderilmiştir. Yani insan ne zaman zalim oluyor, o zaman geliyor. Demek ki belli bir süre insanlık çocukluk dönemini geçirmiş. Sonra ihtilafa kavgalara başlamış. İhtilaflar başlamış. En sonunda peygamberler gelmiş. Ki bu ihtilafı gidersinler. İnsanın hakikati peygamberdir. Sürekli Allah'tan bilgi alıyor bu manada. İlk dönemde Adem sadece kelimeleri algılıyor. Yani bir ademiyet dönemi var ki Nuh'a kadar geliyor. Sadece temel prensipler var. Mesela bu temel prensipler, kardeşini öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin gibi temel prensipler. Örtüneceksin, pis bir şey yemeyeceksin, temizleneceksin. Bu gibi temel prensipleri insanlık da başta almıştır peygamberlikten önce. Dinlerden önce insanlık var. Fakat İslam insaniyeti büyük insaniyettir. Demek din olmazsa, hiç olmazsa insanlık olabilmeli. Eğer insanlık kalkarsa ki bazı yerlerde kalktığını hissediyoruz, görüyoruz, o zaman insanlık mutlak bir vahşete ve kaosa düşer ki o zaman kıyamet kopmuş olur. Sosyolojik bir kıyamet kopmuş olur. Yani kıyamet deyince illa gökte yıldızın başımıza düşmesi gerekmez. Evet, kurbandan bahsediyorduk. Kurban kesmenin İslam'daki şekli nasıldır? Neden kan akıtılıyor? Yani başka bir yöntem olamaz mı? Kurban da evrensel bir hakikattir, kan akıtmak da evrensel bir hakikattir. Mesela bunun yüzlerce faydalarından birkaç tanesine değinelim. Psikolojikman kanın akıtıldığını, kanı gören insanlar korkak olmaz. Bu çok önemli bir hadisedir. Hayvanı görmek, kanı görmek iyi bir cesaret vericidir. Telafi sistemi var kainatta. Yani mesela biz yemek yiyoruz. Bu yemek ne yapıyor? Bizi yaşatıyor. Yemek yemezsek ya israf ederiz ya da ölürüz. Daha büyük bir zarara gireriz. Allah bazı hayvanları çok yaratmış. Bu yaratmakla bize emrediyor ki, işte bunlar sizin için gıdadır, yemektir, proteindir. Bunları yiyin. Bunlar için de koyun, kuzu, deve, teke, balık var. Bunlar küçük tipik örnekler ki En'am suresinde özellikle bunlar vurgulanıyor. Kurbanın bir sosyolojik faydası da şudur. Herkes kurban kestiği için toplumda, millette bir kaynaşma oluyor, bir yardımlaşma oluyor. Şehirli kırsal kesime yardımcı oluyor. Bir yardımlaşma oluyor. Kırsal kesim gelir, şehirden alışveriş yapar. Taze et gelir, ilatsız et gelir. Bildiğin bir et yemiş olursun. Bir ibadettir her şeyden önce. Yani bir feragat örneğidir. Yani bir şeye kıyıyorsun, bir mala kıyıyorsun. Allah'ı sevdiğini ilan ediyorsun. O kurban sayesinde Allah'a yakınlaşmış oluyorsun. Kurban çok evrensel bir hakikattir. Kimi koyun keser, kimi para verir kimi kendini kurban eder. Şehitler bile kurbandır dinimizde. Buna benzer binlerce hikmetleri var. Sonra kurban kesmek ve kurbana karşı gelenler aslında her gün etiyorlar. Mezbahada ne kesiliyor. Yani kurbana karşı gelen insanlar bak samimi değiller o konuda. Gün gelir insanı bile kurban ederler, acımazlar. Ben samimiyetle inanıyorum. Aynı insanlar tonlarca israf yapıp etiyorlar. Diri diri balık kesiyorlar, yiyorlar, acımıyorlar. Kurbana acıyorlar. Ayrıca Kur'an bu kesilen hayvanlara behime diyor. Koyun, keçi, dana, sığır. Behime ne demek? Zekası az gelişmiş, eti çok gelişmiş hayvan demek. Siz bunlara fazla acımayın. Bunlar acı çekmezler. Bir anlık acı çekerler. O da unutuluyor. Öyle dediğimiz gibi insanın çekmesi gibi acı çekmezler. Yani insanı hayvana kıyas etmek yanlıştır. Maalesef insaniyeti bilmeyen insanlar, halifeyi ruh i ruh zemin olduğunu bilmeyen insanlar, Yeryüzünde Allah namına insanın hareket edebileceğini bilmeyen insanlar işte acıyorlar. Onların acımasının bir kıymeti de yok. Deccal ne demek? Deccal kelime olarak aldatan demek. Nasıl aldatıyor? Dünyayı çok süslüyor. İnsanlara cenneti unutturuyor. Ahiretteki, gayb alemindeki cenneti unutturuyor. Bu büyük bir aldatmacadır. Maddeye çok önem verdiriyor. Bedene çok önem verdiriyor. Ruhu unutturuyor. Ve buna benzer sol tarafta, madde tarafında, dünya tarafında güçlenip insanların mana, ruh ve uhrevi zenginliğini kaybettiren, hatta onları körelten, kör ettiren bir kuvvet demektir. Bu illa bir insan demek değil, bir sistem, bir cemaat, bir devlet olabilir. Yerine göre değişiyor. Yani aldatıcı olan herkes bir miktar deccallık yapıyor. Bir Müslüman da deccallık yapabilir. Nasıl yapar? Adi hurafe bir şeyi milletin önüne sürer, haktır. Hak din budur derse Deccallık yapmış olur. Yani milleti yanlış bir şeye götürmüş olur. Fakat ıslahî manada Deccal, insanların ahiretini onlara unutturandır. Tevrat, Deccal insanların sağ gözünü çıkartır diyor. Sağ göz ahireti görür. Sol göz dünyayı görür. Demek milletin sağ gözünü çıkarttıran, kendisinin sol gözü kör olan bir şahsiyettir Deccal. Bir tiplemedir o da. İsa gibi, Adem gibi bir tiplemedir. Onu belli bir şahısta aramak yanlıştır. Sistemlere bakmak lazım. İşte komünizm bunun tipik bir örneğidir. İnsanları materyalizme, ahlaksızlığa, maddeciliğe sürükledi ve aldattı. Kazançlı da çıkmadılar. Yani başta aldatıp sonunda iflas ettiler. Hz. Mehdi aleyhisselam kimdir? Mehdi de belli bir şahıs değil. Şahısları da aramak yanlıştır. Bu da bir modeldir, bir tiplemedir, bir cemaattir, bir kültürdür ahir zamanda olağanüstü tesirlere sahip bir anlayış biçimidir bence Mehdi. Bunun başında belki birileri bulunabilir, o önemli değil ama kim bu anlayışta olsa o Mehdi'dir. Önemli değil, herkes ufak Mehdi, büyük Mehdi olabilir. Kişi çok önemli bir şey değil, Mehdi doğru yolda olan demektir. Yani pürüzsüz insan demek, safi hidayet demek, ona uyan kurtulur, onun da bazı olağanüstü halleri var zaman Hazretleri, Hz. Mehdi'nin üç vazifesi var diyor. Birisi, Allah'a ve ahirete iman hükümlerini ve imanı muhkem bir şekilde, sağlıklı bir şekilde yerleştirecek. Çünkü deccal aslında insanlar imanlarını yitiriyorlar. En büyük tehlike o. O da buna mukabil böyle ilk işi yapıyor. İmanı takviye ediyor, imanı anlatıyor, imanı yaşıyor, imanı yaşattırıyor. İmandan sonra toplum dindar olduktan sonra canlı, verimli bir hayat tarzı lazım onlara. Yani hayatlarını geliştirir, onları zengin eder, rahatlatır, ferahlandırır. Ondan sonra dinin kurallarını yaşattırmaya geçer ki bu aslında biraz zor. Bekleniliyor ama biraz zor. Çünkü biz insanlar ne kadar deccalin etkisinden kurtulursak kurtulalım yine tesiri kalıyor. Hadiste diyor ki, müminler de onun dumanını, kokusunu alacaklar, nezle olacaklar. Bir çeşit hepimiz, her Müslüman biraz deccaliyetin sarhoşuyuz. Farkına varıp dikkat etmemiz lazım. Maddi hareketlerde dikkat etmemiz lazım. Maddi oluşumlarda dikkat etmemiz lazım. Çünkü madde deccalin tuzağıdır. Orada bizi avlayabilir. İsraf edersek yüzde yüz onun damına düşeriz, onun tuzağına düşeriz. Ben, Müslümanlar dindarlar zengin olmasın, ferah bir ortama geçmesinler demiyorum ama dikkatli olmamız lazım. Yani böyle dinin etkinliği azalmış bir asırda dikkatli olmak gerekir. Komünizm tehlikesi, materyalizm tehlikesi, ahlaksızlık tehlikesi bu asırda çok büyüktür. Mesela bu asırda gaybi kavramlar yok. O kadar yok ki dini kavramlardan hangi kavramı anlatıyorsan adam dünyevi bir mana çıkartıyor uhrevi, gaybi manayı yitirmişiz.